Müslüman Cenab-ı Hakk'ın bir şahidi olacak. Yani dinin şahidi olacak. Cenab-ı Hak bunu diyor. biz ınlımlı istidatlı ümmet olarak sizi yarattık ki sizler yani Allah'ın şahitlerisini buyuruyor. Yani dini temsil edecek. Dinin temsilcisi olacak. Kıyamette de peygamber size şahit olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. De bu nasıl olacak? Tasfiye edilmiş bir kalple. Fe elhema hu cura bertaraf edilecek. Kalp takvayla dolacak iç alemi temizleyen felaha erdi buyuruluyor. İç alem kristal gibi olacak. Membeyaz olacak. Membe bir ekran gibi olacak. İşte takva ile kalp zenginleşecek. Nasıl çiçeklerin hayatı suyla kayimdir. Ya yani çiçeklerden suyu kesersen çiçek ölür. O güzelliğini vermez. periş geçer biter. Kalp de öyle. Kalp de daima takva ile yaşar takva ile kalp seviye kazanır. Takva nedir o zaman? Nefsani arzuları bertaraf etme. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği manevi, ruhani istidatları inkişaf ettirme. Kendimizi ilahi müşaaden ilahi kameranın altında olduğumuzun kapte idrak ve şuur haline gelebilmesi. Ömer Radiyallah soruyor Ebu Ubeyde'ye. Ebu Ubeyde diyor: takva nedir diyor. Sen bana bir tarif et diyor. Bir misal ver takvaya diyor. Ubeydullah radıyallahu anh diyor ki sen diyor Ömer diyor. Hiç diyor dikenli bir yol üzerinde yürüdün mü diyor? Yürüdüm diyor. E ne yaptın orada diyor? Eteklerimi çektim diyor. Dik dikenlerin şerrinden kendimi korudum diyor. Burada dikenler nefsani arzular. De şimdi sen takva üzeresin diyor. Yine Muaz bin Cebel'i efendimiz Yemen'e gönderiyordu. Orada Yemen'de tebliğ edecekti, Yemen halkını irşad edecekti. Muaz diyor ki beni diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışına kadar geçirdi diyor, beraber sohbetle gittik diyor. Bana dedi ki diyor, tabi o zamanki Medine'nin hudutları bugünkü Ravza'nın bahçesini belki biraz daha geçiyor o kadar. Bana dedi ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz sen Yemen'den döneceksin Medine'ye. Döndüğün zaman beni göremeyeceksin, ben olmayacağım. Olabilir ki benim kabrim şurada olacak. Sen geldiğin zaman benim kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Efendim ağlama Muaz dedi. Ağlama dedi. Bana En yakınlar takva sahipleridir. ya yani Biz efendime 1400 sene sonra geldik. Fakat ona yakınlığımız ne kadarsa kıyamete de yakınlığımız o kadar olacak. Dünyada huzurumuz o kadar olacak. Onun huzurundan onun ruhani dokusundan bize de bir huzur ve ruhaniyet aksedecek. Birkaç kısa okim efendimizden kendimize bir kıyas yapacak kadar efendimiz buyuruyor ki bir kişi diyor vefat ederse diyor onun diyor, mirası diyor bıraktığı çocuklarına ait diyor terkehe aittir diyor. Fakat diyor bir diyor yetim bırakırsa diyor o yetimin muhafazası bana aittir diyor bir borçlu bırakırsa bir borç bırakırsa meşhur meşru bir borç bırakırsa o borcu da ödemek bana aittir buyuruyor. Nasıl merhamet? Bizlerin misal vefatına yakın bakiak kabristanına gidiyor, ziyaret ediyor. Vefat edenler dua ediyor. Bir vefa borcu onlara. Ravza'ya geliyor, sabiyi topluyor, hesabım diyor. Kendi şahsına bize misal veriyor. Kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın diyor. Bilmeden kimin malını almışsam gelsin alsın. Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun diyor. Nasıl bir kul hakkına dikkat. Efendimizin yetiştirdiklerinden de bir iki misal vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh. Bir tenezzüye giderler, bir gezmeye giderler. Orada bir çoban görürler. Çobanı sofraya davet ederler. Çoban gel beraber yiyelim derler. Çoban der ki ben oruçluyum der. Çoban der hem bu güneş devre bu sıcak de der hem de koyun gidiyorsun, hem de oruçlusun yani maşallah der gibi bir ifade bulunuyor. Ondan sonra çobanın bir iş dünyasına tetkik etme bakımından yani o çobanda ilim ne kadar var? Hakkı götürecek elim Çoban diyor, buradan diyor bize bir koyun, bir koyun satsan olmaz mı diyor. Çoban diyor ki, koyun benim değil ki diyor. Ben diyor, çobanım diyor, sahibi var diyor. E, sana parasını verim. kayboldu dersin. Biz onu pişirelim, sana da bir iftarlık buradan bırakırız. Çobanın iş dünyasına çoban elini kaldırıyor. O zaman diyor, Allah nerede diyor. Allah görmüyor mu diyor. <gülüyor> Bu çobanın tahsiline muhtacız bugün. Yani çoban hangi mektepten tahsil etmişse o çobanın tahsil ettiği mektebe muhtacız. O mektep Allah Resulü Mektebi. Yine diğer bir misal. Hasan radıyallahu anh bir yerden geçerken bir zenci görüyor köle. Bir ekmek var. Ekmekten bir lokma kendisi bir lokma önde bir köpek var köpeği atıyor. Onu seyrediyor, yaklaşıyor, sen kimsin diyor, ben de bir diyor köleyim diyor, geçim değil bu ekmek diyor. ne diyor bu diyor köpekle paylaşıyorsun diyor, bu hayvan diyor, buradan hayvarı değil her uzaklardan geldi diyor, yabancı bir misafir diyor, bu köpek diyor. Aç hayvan diyor, onun için diyor, rızkımı mı diyor, günlük rızkı onu da diyor, ben diyor paylaşıyorum diyor. Hazreti Hasan radıyallahu an çok tesir altında oluyor. Peki diyor senin sahibin kim diyor? Eban diyor. İyi diyor, o zaman sen burada bekle diyor. Beni biraz sonra geleceğim diyor. Ebanı gidiyor sahibine. O da Hazreti Osman radıyallahu anh, akrabalarından biri atmış. Bu diyor köleyi diyor bana satar mısın diyor. O araziyi bana satarım diyor. Dönüyor Hasan radıyallahu anh, seni de diyor satın aldım diyor. Bu, ara, bu arazi de satın aldım diyor. Köle diyor ki itaat diyor Allah'adır, itaat Allah Resul'edir itaat sahibime yani sana diyor ne emredersen buyur diyor bu sefer bu sadakate hayran oluyor bu nasıl bir sadakat şunu ver bunu ver yok bir istek yok Hazreti Hasan radıyallahu anh yine bu fazilet karşısında bu sadakat fazilet karşısında köle diyor sen diyor, azatsın diyor bu arazide senin artık diyor. O da köle diyor ki sen diyor madem diyor beni diyor azat ettin diyor. Bundan sonra ben diyor Rabbimin kölesiyim diyor. Ben de diyor kendimi ve bu araziyi Rabbime bezlettim.'' diyor. diyor bu köle nereden tahsil gördü? Fransız ihtilalinde Lafayette bağırıyor. Ey diyor büyük insan diyor. Sen de dünyada tevzi ettin. hakkı hukuku şimdi kadar kimse tevzi edemedi diyor. İmam Karafi, İslam hukuk metodolojisinin önde gelen simalarından, Allah Resulü'nün hiçbir mucize olmasaydı, diyor. Sırf diyor, bu diyor, aslı saadet insanı diyor, onun en büyük bir mucizesiydi diyor. Velhasıl Cenab-ı cümlemizi inşallah, ayet Allah'ı seviyorsanız, ona itaat edin, Allah da sevse, bu ayeti kemiş umuruna bizlere nail eylesin. Hucurat suresinde de, Cenab-ı bize yine biz Allah Resulü'nün idrakten çok aciziz. Bu ilahi sanat harikasına. Bu ayet eshabı indi, sahabeyi indi. Cenab-ı Hak arada konuştuğunuz gibi Allah Resulü'nünle konuşmayın buyurdu. Sesinizi kısın buyurdu. Yani sese bile bir terbiye telkin etti Cenab-ı Hak. Aranızda konuştuğu gibi konuşursan amelleriniz boşa çıkabilir dedi. Yani, en ufak bir nezaketsizliği istemedi Cenab-ı Hak. Bu sahabeyi indi. Bu bir takva imtihanı olarak bildiriyor. Demek bizim de ne kadar efendim muhabbetimiz artacak, ne kadar itinamız artacak, ne kadar layıkına muhabbet, müstahakına nefret halde olacağız. Bir misalle kapatayım bu sohbeti. İmam Malik Hazretleri Medine Mescidi'nde mihrapta Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur geliyor. Ona sorular soruyor İmam Malik Hazretleri'ne. İmam Malik Hazretleri cevap veriyor. Arada ilmi bir tartışma başlıyor. Ravza'da. Ebu Cafer Mansur halife sesini yükseltiyor. İmam Malik sus diyor. Ey halife diyor. Burada sesini kıs diyor. Allah'ın ihtarı diyor. Senden çok faziletli insanlar üzerine indi. Burada te edep, edeplen diyor. Orada diyor ki İbu Caffer Mansur peki diyor ya imam diyor burada diyor dua ederken diyor Kabe'ye mi döneyim Ravza'yı mı döneyim diyor. Yalnız her zaman Kabe'ye dönür yalnız burada Ravza'ya dönüyor Çünkü bütün diyor insanlar Adem aleyhisselamdan sonra hepsi diyor onun e, himmetine şefaatine muhtaçtır buyuruyor. Velhasıl Cenab-ı Hak kalplerimizi gönüllerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhabbetiyle inşallah doldursun taşırsın. Onun ruhani hayatından, ruhani dokusundan Cenab-ı Hak hisseler nasip eylesin. Dünyada da beraber olmayı, kıyamette de beraber olmayı lütfuyla, kerimiyle, bu evvel ayı hürmetine cümlemize cenabı ı Hak ihsan